Günümüzde Müslümanlar türlü türlü zulümler görüyorlar. Üstelik kimin kime, niye zulmettiğinin bilinmediği bir kaos halindeyiz. Garip garip savaşlar peydahlanıyor. Birileri silahları satarken, birileri bazı örgütlerle bu silahları alıp veya birilerine aldırıp kan dökmeye devam ediyorlar. Öyle bir fitne zamanında yaşıyoruz ki, bak... Bir de Müslüman olacak. Görüyor musun bunun yaptığını? İşte bak Ahmet de böyle yapmış. Bak bir de bu hocaymış veya şuymuş deyip İslam'dan soğumaya bahaneler bulunduğu bir zamandayız. Bize bir şeylerin olduğu muhakkak. Biz şu anda öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ilk insandan beri bu dünyaya gönderilen ilk peygamberden beri hep uyarılmış olduğumuz bir zamanda yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ahir zaman diye nitelediği o dönemde yaşıyoruz. Hissetmiyor olabilirsiniz ama, şu an arz ve semavatın sakinlerinin size baktığını düşünün. Bizi izliyorlar. Çünkü bu, hak ve batılın ayrıldığı acınası bir zaman. ''Evet bizi izliyorlar, amellerimize bakıyorlar ve kalbimize bakan var, niyetlerimizi bilen var Celle Celaluhu. ''Niçin peki bunca ibretlik hadise? Neden bu kadar önemsiyor ahir zamana karşı ümmetin halini? ''Bizler son günlerin ümmetiyiz. Başka bir peygamber, başka bir ümmet gelmeyecek.'' ahir günlerin ümmetiyiz. Birçok değerin yerler altında olduğu, değerlerin unufak edildiği bir zamandayız. Bir çocuğun annesinden uzaklaştığı gibi fakiriz, açız ve sevgiye muhtacız. Yetim ve öksüz bir ümmetiz. Tıpkı yaşlı bir insanın ...farklı halde ve durumlardan geçmesi gibi... ...dünya da iyice yaşlandı. Artık dünyanın da tırnakları dökülüyor. Saçları tabiri caizse... ...aklaşıyor. Atlar artık koşumları çekemez hale gelmiş. Dünyanın şimdiki durumu... ...aynen buna benziyor. İşte o yüzden ahir zamanda yaşayan sana bana dikkatle bakılıyor. Acaba böyle bir durumda o zamanda ümmetin o ferdi hanımı ve erkeği ne yapacak? Şöyle uzun uzadıya haberleri takip etmeye gerek yok. Ama mutlaka duymuşsunuzdur. Şu örgüt şurada katliam yaptı. Bu ırk şu ırka saldırdı. Şu ülkede İki grup vardı, birbirlerini doğradılar. Veya böyle gösterdiler bize. Adeta bir deprem enkazı altında gibiyiz. Yeni nesillerin, genç erkekleri ve kadınlarının şöyle söylemleri oluyor, duydunuz siz de. Eğer İslam böyleyse diye başlayan ve Müslüman olmaktan çekineceklerinden de korkmaya başladık. Çocuklarımızın güzel dinimizi kötü bir şey olarak görmesinden endişe etmeye başladık. Şu anda Müslüman, Müslümana kırdırılıyor. Tarihinde hiç olmamış derecede Müslümanlar öldürülmeye, zulüm altında inlemeye devam ediyorlar. Değerli dinleyenlerim, Halil İbrahim sofrasının akıllı kardeşleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 1400 yıl önce gelmiş ve bize örnek olarak gösterilmişse bugünün 2019'unda da örneğimiz olmalıdır. İşte 1400 yıl öncesinden bugünü sanki görmüş gibi bize bazı çözüm teklifleri bırakmıştır. Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, sana bana Ey ümmetim! Sizin zamanınızda, dünyanın o ahir zaman dediğimiz, çileli, bereketin kaybolduğu, böyle bir kötü zamanda, bakın bunlarla karşılaşacaksınız. Öyle zor bir zamanda yaşayacaksanız, işte size bazı çözüm teklifleri demiştir. O yüzden, nasıl ana haber bültenlerinin, gazetelerin, sürmahşetten verdiklerinin, İnternetten yayılan haberlerin peşinden koşuyorsak, Esas koşmamız gereken yer, Yine bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Bugüne tavsiyelerini dinlememizdir. Bize namazı, abdesti, ahireti, hanım koca ilişkilerini, Cenneti cehenneme öğreten kimdi? Aynı şekilde, ahir zamanla alakalı yaşayacağımız fitnelere de, Aynı zat-ı muhterem sallallahu aleyhi ve sellem elbette öncülük edecekti. Değerli kardeşlerim, bir yola çıkacağımız zaman azığımızın veya hazırlığımızın olması gerekir bilirsiniz. Pikniğe giderken bile, haydi bakalım domatesi aldık mı, salatalığı aldık mı, börekler nerede diyoruz. Yola çıkmadan önce işe giderken bile kısa bir yol da olsa... İşe gidiyoruz alt tarafı ama yine pantolonumuzu, gömleğimizi üzerimize giyiyoruz. Dışarı çıkmak için bir hazırlık yapıyoruz. Peki ahir zaman imanın en tehlikede olduğu bir zamanda, yani şu zamanda 21. yüzyılın içerisinde biz ne kadar hazırlık yapıyoruz? İşte... Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bekleyen sıkıntıları, tehlikeleri, fitneleri biliyordu Allah'ın izniyle. Bu konuda bize tavsiyelerde bulundu. Bugün bunları aktaracağız. Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dostlar, kibir asrındayız, cehalet asrındayız. Zamanında cahiliye devri denen bir devir vardı. Evet, kızların diri diri toprağa gömüldüğü, insanların soyuyla övünerek başkalarına hava attığı değil mi? İşte o cahiliye devrinin ikinci kısmı maalesef ve maalesef şu ahir zamanda tekrar sahnelenmektedir. Kendilerini 1400 yıllık gelenekten ayıran, atalarına lanet okuyan, halifelerine, sultanlarına, evliyalara, mezhep imamlarına lanet okuyan, şu kişi kimdir, bu alim kimdir, o hadis yoktur, bu adamdan daha iyi biliyorum veya şu haşa Kur'an'ın açıklaması yanlıştır diyen insanlarla beraber yaşıyoruz. Geçmişine lanet okuyan, geçmişteki insanları deli yerine koyup her şeyi en iyi kendisinin bildiğini zanneden cahillerin yaşadığı bir zamandayız. Gayrimüslimlere benzemek için onların dini anlayışlarını, hayata yaşama şekillerini kucaklayıp öpen Müslümanların olduğu bir zamandayız. Dedim ya size, şimdi günümüzde sahabelere de dil uzatılıyor. İslam'ı, sahabelerden daha iyi bildiklerini zanneden koca koca adamlar, yıllarca mürekkep yalamış, mektep bitirmiş, hoca isminde kişiler var. İşte onların fitnesi, bu ikinci cahiliye devrine yol açtı. Buradan ilan ediyorum. Cahiliye devri, sadece 1400 yıl öncesinde bizim aklımıza gelmeyecek. Artık İkinci cahiliye devri var. Bu ahir zamanda. Programımızın başında aktarmaya çalışmıştım ya. Kendimizi gurbette hissetmemiz normal. Yalnız hissetmemiz normal. Öksüz, yetim hissetmemiz normal. Çünkü 14 asır öncesinden gelen o nur bize artık ulaşamıyor. Çünkü yolumuz çok farklı yerlere çekildi. Dünyevileşmeye başladık. Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte, iki cihan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor bu zamanı. Ben, sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden, ve sizden öncekiler gibi... Helak olup gitmenizden korkuyorum. Bu zamanı anlattı. Yine Buhari'de geçer. Ben asıl... Sizin dünyayı elde etmek için... Birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Öyle ki... Hazreti Sevban radiyallahu anh, anlatıyor. Bir gün... Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Size diyor, çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Yani, nasıl ki aç insanlar yemek bulduğu zaman birbirlerini iteliye iteliye saldırırlar o sofraya. Yabancı kavimler sizi Öyle görecekler. Nasıl o yemek yeniliyorsa saldırarak size böyle saldıracaklar. Gel gel diyecekler. Burada bizim için nimet var. Şu anki ümmetin hali gibi. Mazlum Doğu Türkistan gibi. Bak Çin şu anda elini kolunu sallaya sallaya Doğu Türkistan'ı mahvetmeye devam ediyor. İsrail açık hava hapishanesine getirdiği Filistin'de kafasına göre at oynatıyor. Binalar inşa ediyor. İşte Irak, işte Suriye'nin geldiği hal, işte Çeçenistan'ın ve göstermelik idarecisinin berbat hali. Böyle anlatıyor. Tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Böyle buyurunca Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan sahabilerden bir tanesi Ya Resulallah o gün sayıca azlığımızdan mı biz bu duruma düşeceğiz? Onun için mi başımıza bu gelecek? Yani üşüşecekler bize. Bakın ne buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Hayır. Bilakis o gün siz sayıca çok olacaksınız. Yani aynen bugünün İslam aleminin nüfusunun milyarı geçtiği gibi devam ediyor. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Vallahi şu an bu durumda değil miyiz? Öyleyiz. Tekrar ediyorum hadisin bu cümlesini. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak buyurdu. Devam ediyor hadisi şerif ama burada da bir virgül. Arkadaşlar yine bugün anlatıldı bugün o selin getirip yığdığı çöpler gibi sadece ve sadece adımız kaldı burnumuzun dibinde insanlar zulme uğrarken slogan atmakla yetiniyoruz ahir zaman fitnelerinden bir tanesi işte kuru tuzu kuru Müslümanlarız kardeşlerim cemaatler var Mekanlar var, yardım dernekleri var, müesseseler, medreseler, Kur'an kursları, yatılı, yatısız, gençler için çok güzel imkanlar. Elbette çok güzel. Camiler inşa ediliyor. Hem de en şatafatlısından. Ama, bakın aması var. Bir selin getirip yığdığı çer çöp gibi. Hiçbir ağırlığı şu anda maalesef yok. Yani açtığımız medreselerin, süslediğimiz ve açılışını yapmakla övündüğümüz camilerin getirisi bize bugün en azından görüntü olarak yok. İki milyara yaklaşan Müslüman nüfusuyla dünya, yine Müslümanların mezarlığına dönmüş durumda. Yine kirletilen kadınlar, Hanım kardeşlerimiz, Müslümanların hanımları ve kızları. Yine ölenler, açlıktan kıvrananlar, Müslümanlar. Demek ki bunu İbrahim anlatmıyor yıllardır. Lütfen dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 1400 yıl önce bize bunu anlattı. Kim için anlattı? Senin benim için anlattı. İşte ikinci bölümde de hadisin ne buyurdu? Düşmanların kalbinden size karşı korkuyu, o korku duygusunu çıkaracak. Asr-ı Saadet'te böyle değildi. Asr-ı Saadet'te allah Teala'nın izniyle öyle yiğit insanlar vardı ki, karşıdaki kafirler onları gördükleri zaman sayıca kendileri üstün olsa da bir korku vardı ihtişam vardı. Bir heybet vardı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anı gören bir kişi anlatıyor ta o zamanlar. Ben diyor İslam halifelerinden Ömer'i görmeye gittim radıyallahu an. Karşımda bekliyorum ki bayağı şaşaalı kıyafetleriyle yanında yardımcılarıyla, koruma ordusuyla beni karşılayacaklar. Baktım diyor iki yerinden yamalı halkın giydiği bir kıyafetli birisi geldi ama diyor yüzünde öyle bir heybet vardı ki korktum diyor bakın tamam İbrahim abi biz Hazreti Ömer miyiz radıyallahu an tamam değiliz ama zaten sadece ası saadette olmadı bu Osmanlı'ya baktığınız zamanda Allah'ın yardımı hangi durumlarda geldi ve acaba savaştığımız insanlar topluluklar Hangi gözle baktılar? Kalbinde bir korku vardı. O mehterin vuruşunda tokmağın vuruşunda bir heybet vardı. Ama şimdi Müslüman kanı maalesef çok ucuza indi. Dünyanın birçok yerinde akan o kan Müslüman kanı. Kalplerinize zafı atacak Allahu Teala buyuruyor. İşte tam burada siz de soruyorsunuz biliyorum. O zaaf nedir peki? Allahu Teala'nın kalbimize atacağı zaaf. Bunu soruyor bir başka sahabe efendimiz. Ya Resulallah, o zaaf dediğiniz nedir deyince şöyle buyuruyor. Dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Ne kadar net. Veciz latif bir anlatım Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerif melahim bahsinde geçiyor. Ve şimdi hiç kesmeden aklımıza dank etsin diye tabiri caizse bir kez daha okuyorum. Size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. O gün sayıca azlığımızdan mı bu durum başımıza gelecek diye sual edene, hayır, bilakis o gün siz sayıca çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer çöp gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize, zaafı atacak. Zaaf da nedir diye sorulunca dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyruldu. Değerli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gayrı bütün peygamberlerin vazifeleri belli bir zamana belli bir mekanla ilgiliydi. Yani bir sınırı vardı. Her peygamberin zamanı ve mekanı belliydi. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilişinden kıyamete kadar tüm zaman ve mekanları irşada memur kılındı. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bazı kardeşlerimiz efendim başımızda peygamber yok ki şu anda diye bir hatalı cümle söylüyorlar. Diğer peygamberlerden aleyhümüsselam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok üstünlüğü ve farkı vardır. Onlardan bir tanesi de belli bir zamana, belli bir mekana gönderilmemiştir. İrşadı, kıyamet ne zaman kopacak örnek olarak söylüyorum misal 150 yıl sonra mı 150 yıl sonrasının akıl bali olan son kişisi için de geçerlidir. yalnız değiliz. Sadece efendimizi aleyhisselam bu zamana taşıyamıyoruz. Bizim hatamız suçumuz bu. Bu zamanda bu olur mu? Şu hadis bu zamana uyar mı? Şimdiki zamanda şu olur mu? Biz bunlarla, teferruatla ilgileniyoruz. Arkadaşlar, bize gelen tüm haberleri dikkatle dinlememiz lazım. İşte 1400 yıl önce yaşayan insanlar için az önceki hadis buyurulmadı. O zaman bu tür zaaflar, bu tür şeyler yoktu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hep gelecekten, bugünlerden bahsetti. Dünya sevgisinin, ölüm korkusunun ve Müslümanların sayısı diğer kişilere oranla daha fazla olmasına rağmen, gıkının çıkaramayacağını, hükmünün olmayacağını, dikkate alınmayacağını buyuruldu. O zaman, o zaman bakıldığı zaman asr-ı saadette dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman değildi. ...bugünden bahsetti. Fitneye çok önem verdi. Ve bizi çok çok çok uyardı. Şimdi sizlerle beraber... ...bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Siz benim kardeşimsiniz. Gelin bir öz eleştiri yapalım. Yıllarca... ...oruç nasıl tutulur? Namaz nasıl kılınır? Ve... ...Allah dostlarının menkıbeleri, kıssadan hisselerle büyüdük. Bakın bunlar olmazsa olmazlarımız mı? Evet elbette olacak. Ama sadece İslam bu zannettik. Nasıl ibadet yapmam gerekiyor? Ve şu Allah dostu ne kadar namaz kılmış? Tek bir abdestle zamanını nasıl yaşamış? Hangi sahabe efendimiz nasıl döne döne savaşmış? Bir Allah dostu dağ başında efendim kuşlarla nasıl konuşmuş bunlarla sınırlı zannettik güzel dinimizi. Gelen önemleri ve bu önemli haberleri hadisleri unuttuk gündemimize almadık. Bakın fitneden bahseden ahir zaman yani şu zamanla ilgili o kadar çok konu vardı ki Kur'an'da ve sünnette bunları işlemedik. Sadece kıssadan hisselerle güzel böyle hayal dünyamızı da ekleyerek içerisine daldık gittik. Bugünün Müslümanın zulmünü bugünün fitne zamanı olduğunu anlatan kaidelere uymadık. Hadis-i şerifte de kıyametin vukuuna yakın bir zamanda zuhur edecek münafıklar tanıtıldı. Bunları da okumadık. Gündemimize almadık. Ahir zamanda, lütfen dikkat edin, Tirmizi'de geçiyor. Ahir zamanda, bir takım kimseler ortaya çıkacaklar da, Dini dünyaya alet edecekler. Ve insanlara yumuşak görünmek için, Kuzu postuna bürüneceklerdir. Dilleri şekerden tatlıdır, Fakat kalpleri, Kurt kalbidir. Bunu duydunuz mu daha önce? Kaçımız duyduk? Kaçımız, kaçımız bunu gündemimize aldık Allah aşkına. Tirmizi, züht bahsinde geçiyor. 60 numaralı hadis. Tekrar ediyorum. Ahir zamanda bir takım kimseler ortaya çıkacaklar da dini dünyaya alet edecekler. Ne demek dini dünyaya alet etmek? Size bırakıyorum. Ve insanlara yumuşak görünmek için kuzu postuna bürüneceklerdir. Yorum sizin. Dilleri şekerden tatlıdır fakat kalpleri kurt kalbidir. Değerli kardeşlerim, bugün insanların dini duygularını rencide ederek, Üç liralık dünya postuna oturmak için aslı astarı olmayan, ilmi olmayan, ahiret düşüncesiyle hiçbirbirine uymayan birçok inanış ortaya çıktı. Yani bu da İslam, şu da İslam, bu da böyle, şu da böyle derken bir tarhana çorbasına döndürmeye çalışıyorlar ve maalesef insanların zihinlerini bunaltıyorlar. Gerçekten de bugün dilleri şekerden tatlı olan birileri çıkıyor. Televizyon ekranlarına, YouTube videolarında tatlı tatlı konuşuyorlar. Efendim hayvanları sevmeliyiz, börtü böceği sevmeliyiz. Kim neye inanırsa inansın. Hepsi cennete gidecek diyor mesela. Ama o kadar tatlı söylüyor ki bunu. İnsan hakları, hayvan hakları, yere çöp atmayalım. İşte... Kendi nefsimizi temize çekelim ama bir taraftan da diyor ki hepsi cennete gidecek bak. Biz de böyle bir hata yapıyoruz. Kişinin kılık kıyafeti, kişinin nur yüzlü fotoğrafı, dinlediğimiz birkaç tane bize etkileyen bağırışları şunları bunları. Buna kanıyoruz. Ve gündemimizde maalesef hadis-i şeriflerin şu ana, ahir zamana dikkat çeken kısımlarını elediğimiz için, okumadığımız için, gündemde olmadığı için, milyonlarca insan, ehli sünnet olmayan yerlere bulaşıyorlar. Gün geçmiyor ki, yeni bir sapığın, yeni bir paraya tapanın ortaya çıkmadığı bir hali görmeyelim. Biri çıkıyor, kadınlarla erkekler, halay çekermişçesine, kol kola dua ettiklerini, Allah'a yakınlaştıklarını zannediyorlar. Kimileri, ben cennetten arsa satıyorum diyerek, ve bunu videolarda, açık bir şekilde ortaya konmuş bir şekilde izliyorsunuz, müşteri bulabiliyor. Ve bir Allah'ın kulu da, ya sen hangi cennetten arsa satıyorsun demiyor. Bir başka soytarı çıkıyor, Efendim bilmem hangi ilimizden binlerce hanım kardeşimizi etrafına almış. Bu hanım kardeşlerimize kendini hoca diye tanıtmış. Onlarla beraber çiğ köfte yemiş, toplantılar yapmış. Televizyon kanallarında bilmem milleti ağlatıcı bazı kıssadan hisseler anlatmış, bir şeyler yapmış. Bu adam bir su akan yer düşünün. Şöyle çok yüksek, 100 metre, 200 metrelik bir efendim şelale değil. Küçük bir şey. Kendi arsasında böyle bir şey inşa etmiş. Bunun videoları hala var maalesef. Kadınlar o sudan yıkanıyorlar. Üstleri başları böyle sırılsıklam oluyor. O şekliyle düşünün, hayal edin. Çığlık çığlığa kendilerini affedilmiş olarak yanlarında hoca diye dedikleri o soytarı olarak ne yapıyorlar? Cennetlik olduklarını düşünüyorlar. O sudan geçtiği zaman cennetlik olacakmış. Bunu niye anlattım birkaç örneği? Bakın. Cehalet devrindeyiz. Yahu ben bir adamın sohbetini dinliyorum. Bir kanalı izliyorum. Bir sohbete gidiyorum ama gittiğim yer neresidir? Acaba uygun mudur? Benim dinime, benim Efendim peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı şeyler midir bunlar? Efendim çok etkilendik çocuğumun ayağı yamuktu bu adamın sohbetine gittim o sudan geçtim bir okudu düzeldi demek ki her dediği doğrudur. Bu hadisi aslında fotokopisini çekip dağıtmak lazım 70 milyona. Ahir zamanda bir takım kimseler ortaya çıkacaklar da dini dünyaya alet edecekler ve insanlara yumuşak görünmek için kuzu postuna bürünecekler. Dilleri şekerden tatlıdır fakat kalpleri kurt kalbidir. Daha nasıl anlatmak gerekiyor? Yoldan sapmamak için. Yeni yeni akımlar var ortada. İçinde namazın olmadığı bir İslam meydana getirmeye çalışıyorlar. İçerisinde haremlik selamlığın olmadığı, içerisinde efendim abdestle uğraşmayacağınız, Tam değiştirilmiş, tahrif edilmiş bir Hristiyanlık gibi. Öyle pazardan pazara gideceksiniz, Bazı kelimeleri söyleyeceksiniz, işiniz bitecek. Bu hale getirmeye çalışıyorlar. Ama maalesef neden? Bizim cehaletimizden, Bizim ahir zamanla ilgili hadisleri, Kur'an ayetlerini gündemimize almadığımızdan dolayı. Kardeşlerim, cennete cennet gibi bir dünyadan gidebilmek mümkün değil. İmtihan ve fitne zamanında yaşıyoruz. Böyle olması gerekiyor. Rabbimiz böyle istedi Celle Celaluhu. Eğer sorunsuz bir hayat, cennet gibi bir dünyadan cennete gitmek mümkün olsaydı, bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderdi. Çünkü buna en layık olan oydu. Musa aleyhisselam dünyada yaşadı. Peygamberlerin en sevilenlerden. İsmini say bakalım deseniz bir çocuğa beş tane peygamber, Belki onların beş tanesinden biri Musa aleyhisselamdı. Ama nasıl acılar çekti? Hangi sıkıntılar yaşadı değil mi? Ne yaptı? Ah vah ederek ayrıldı dünyadan. Yahudilerin cesedini bile rahat bırakmayacağını bildi. Rabbine yalvardı. Ne olur Allah'ım benim naaşımı Kudüs'e taşı. Bu dünyada cennet yok arkadaşlar. Cennete tam tersine cehennem gibi bir dünyadan gidilecek. Tabii ki bizler Allahu Teala'dan bela isteyip de dünyada ateşimizin bol olmasını istemeyeceğiz. Biz dünya içinde Allahu Teala'dan huzur, afiyet isteyeceğiz ama bileceğiz ki cennete gitmenin yolu çile çekmekten, bir şeyleri araştırmaktan ve eğer yanlışsa reddetmekten geçiyor cehennem gibi bir dünyada yaşayıp gideceğiz lakin alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada üç gün içinde arka arkaya huzur içinde yaşamadığını bildiğimiz halde biz onun ümmeti olarak otuz yıllık huzur derdinde oluyoruz Emekliliğe kadar 30 yıl. Emeklilikten sonra ölene kadar hastalık, bela, ölüm, evlat derdi olmasın istiyoruz. Her şeyi dümdüz olsun istiyoruz. Hanımımızla her konuda anlaşalım. Kocamız hep bizi mutlu etsin. İstediğim araba olsun. Üniversiteyi istediğim şekilde okuyayım. İstediğim kişiyle evleneyim. Hasta da olmayayım. Hayat dümdüz... Zahmetsiz olsun. Bu ancak cennette mümkün. Ve cennet faturasını dünyada ödeyenler için söz konusu. İşte o yüzden biz ahir zamanda mücadele etmek zorundayız. Nasıl olsa şimdi o kadar çok insan namaz kılmıyor ki. Benim namaz kılmamı Allah haşa görmeyecek mi? Elbette beni cennete koyacak. Değil mi? Çünkü o kadar çok namazını kılmayan var ki veya bir genç şöyle düşünmemeli. İbrahim abi sen öyle diyorsun ama ben yurt dışında yaşıyorum. E yurt dışında birisi yani yüz kişiden bir tanesi bile örtünmüyor. Ben burada başımı çok güzel örtüyorum. Deyip de bunun kendisine misal olarak alıp cenneti çantada keklik görmeyecek insandır. Hangi insan? Ahir zamandaki ümmet. O fert kendini böyle görmez. Nasıl olsa şu kadar kötü insan var, onların arasında ben mi cehenneme gideceğim diye böbürleneceğimiz bir zamanda yaşamıyoruz. Değerli ve muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifleri var. Ümmet içinde bu zamandan bahsediyor, fitnelerin olacağından söz ediyor. Böyle bir zamanda gerçekten İslam'ı yaşayabilmek, Kur'an'ın hakikatlerini benimseyebilmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak elbette kolay değil. Burada masal anlatmıyoruz. Zor ama adım atmak zorundayız. Nasıl olsa ben artık cennet için seçilmiş, en önde olan kişilerden biri olarak şu hataları da işleyebilirim. E o kadarını da Allah azze ve celle affediversin. Kardeşlerim, bazı maddeler var. Bu maddeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi işiniz gücünüz varsa lütfen biraz ara verin. Programın tekrarını takip ediyorsanız durdura durdura. Dinleyin ve şu maddeleri lütfen aklınıza kazıyın. Şimdi gelin bakalım o zamandan, 14 asır öncesinden bu zamana. Bakalım. 1- Kişiyi kardeşinden, babasından ayıran bir fitne. Allah Allah bu nasıl bir fitne? Evvela hadisi şerif. İleride, Büyük fitneler olacak. Kişi, O fitnelerde kardeşinden, Babasından ayrılacak. O zaman, Fitneler, Erkeklerin kalplerinde, Kıyamete kadar yayılacak. Hatta o fitne zamanında, Bir kimse, Zinakar kadının zinasıyla ayıplandığı gibi, Allah'ın emirlerine uymasından dolayı, O devirde, Ayıplanacak. İşte 2019'u da kapsayan o güzel hadisi şeriflerden bir tanesi. Ahir zamanda gelecek fitnede insanın düşünce hayatı, fikriyatı, hayatı anlama, yorumlaması, hatta din edinme hususunda kardeş biliyor olsa, karı koca da olsa fikirlerinin birbirinden farklı olacağını anlatıyor bize. Yani iki kardeş, babayla oğul bu hususta aynı değerleri paylaşamayacak. Çünkü o kadar fitne var ki kişiler ailelerinden ana babalarından kopup başka kaynaklardan etkilenecekler. Yani babam bana böyle anlatmıştı ama deyip farklı zehirlere koşacak. Ve fitne kuş gibi Kalpten kalbe uçacak, zihinlerde yuvalanacak. Ve son cümlede ne buyurdu? Allah'ın emirlerine bir insan, bir hanım, bir adam uydu ya, diyelim tesettürlü bir hanım kardeşimiz, namazını kılan bir ablamız, bir abimiz, bundan dolayı ayıplanacak, ay şunun tipine bak, ay namaz mı kılıyor bu, vay gerici gibi. Ama buraya dikkat edin, eğer kıyafetinizden dolayı siz Allah rızası için örtündünüz, ondan dolayı ayıplanırsanız, siz ahir zamanda yaşadığınız için daha fazla ecir alacaksınız. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir atasözü var. Allah'ın izniyle bundan bin yıl önce yaşayan bir kişi, ...daha kolay örtünüyordu. Çünkü etraftaki herkes diyelim... ...veya çoğu örtülüydü. Çoğu şöyleydi böyleydi. Ama böyle bir zamanda... ...hele hele Antalya'da, İzmir'de... ...ne bileyim Avrupa'da... ...veya İstanbul'un bazı semtlerinde değil de... ...gerçekten de yaşamın zor olduğu... ...insanların birbirlerine öcü gibi baktığı yerlerde bunu yapanlar... ...daha fazla ecir alacaklar. Yani şimdi bir hanım kardeşim dinleyenler arasında olduğunu biliyorum. Bir hanım kardeşim, ablam eğer Allah rızası için ya benim örtünmem gerekiyor. Ben bunu biliyorum. Birçok zaten ayet var. Hadis-i şerif var. Vicdanım da böyle söylüyor. Örtünmem lazım biliyorum. Neden? Ya ben Allah'ın huzurunda namaz kılarken bile örtünmem gerekiyor. Rabbimin huzurunda ben örtüsüz namaz kılamıyorken sokağa başka bir adamın yanından nasıl geçerim diye mesela düşündünüz, bu hanım kardeşim örtündü mü inşallah? İnanın, bakın bunu ben söylemiyorum, o kadar fazla sayıda ekstradan sevap gelecek ki hanenize, çünkü zor bir zamanda yaşıyoruz, ahir zamanda yaşıyoruz. Elbette güç bunları yapabilmek, elbette bir gencin, ben kafeteryada şu çarşafımla, şu başörtümle, veya şu sakalımla yani dini temsil eden bir kılık kıyafetle diyelim. Bu kötü yerde bulunmamam, bu kötü hareketi yapmamam lazım demesi gerekiyor. Sırtını döndü veya düzgün davrandı. inanın ekstradan sevaplar gelecek. Çünkü zor zaman. Rabbimiz Celle e, o biliyor hangi devirde bizi yarattığını. Ama eğer hem dindar olduğu kılık kıyafetiyle belli olup da bir şarkıcının konserine giden başörtüsünü takmış olsa da çığlık çığlığa delirecek bir hale gelmiş insan gibi hal ve hareketlerde bulunan kendini kaybeder derecesinde bulunan bir genç kardeşimiz de bugünün ahir zamanın önde gelen gençlerinin olmayacak. İkinci hadis şerif İleride bir fitne olacak o fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak. Kafir olarak akşamlayabilecek. Ancak Allah'ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç. Arkadaşlar bozulma o kadar yaygın bir hale gelecek ki aman yani namaz kılmamak o kadar sıradan olacak ki bugünkü gibi. Yakında inşallah Ramazan-ı Şerife erişeceğiz. Oruç tutmayan kardeşlerimiz hastadır değil mi? Birçok bahanesi vardır, yolcudur, özrü vardır. O kardeşlerimiz bile sokakta rahat rahat yemek yiyemezdi. Çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Ben 40 yaşındayım. Benden önceki büyüklerim daha da belki bunlara vakıftırlar. Utanırdı insanlar. Şimdiki gibi ellerinde sigaralarla, poçalarla, içeceklerle efendim Sokaklarda dolaşmazlardı. Lokantaların, restoranların kapatıldığını bir ay izin yaptıklarını biliyordum. Ve bırakın onu. Bizler çocuktuk. İnanın çocuğuz yani dışarıda da simidin alacaksın. Dört beş yaşlarımı hatırlıyorum. Kenarda köşede yerdik. Annemiz babamız aman derdi birisinin canı şeker. Hatta Ramazan-ı Şerif olmasa bile şapur şupur dondurmayı dışarıda yiyen bir toplum değildik. Çünkü dondurmanı yerken başkası bakar canı çeker. Hanımını şöyle koynuna alıp da sarmaş dolaş dolaşan bir toplum da değildik. Neden? Karşında kocası ölmüş birisi olabilir. Hanımı vefat etmiştir boşanmıştır ne bileyim sıkıntısı vardır. Özenmesin diye. Şimdiki gibi Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan bakın yeni bir çizme aldım. Nasılymış? Hem de kombin yaptım. Nasıl bir kombin olmuş? Hadi bir kombinleyin beni. Diye kimse kimseye like'lar göndermiyordu. İşte hadisi şerifte anlatıldı ya o kadar sıradan oldu ki şimdi. İbrahim abi efendim ya sen ne kadar gericisin niye? Ya biz 2019'da yaşıyoruz. Sen hangi çağda yaşıyorsun Allah aşkına? diyen kardeşlerim de var. Allah hidayet buyursun. Elhamdülillah. Mevla'mdan dua modur ki bu kafamı değiştirmesin. Birileri öyle görse de birileri farklı bir şekilde taltif etsin de olsun. Değerli kardeşlerim, Müslüman olarak uyanan, evinden çıkan bir kimse Toplumdan, arkadaşlarından, yayın organlarından veya başka mihraklardan aldığı tesirle sabah mümin evinden çıktığı halde akşam evine geldiği zaman itikadında bir değişiklik olacak. Neden? Bir videoya girdi, sokakta biriyle konuşurken etkilendi. ''Aa bu böyle miydi, şöyle miydi?'' dedi evine kafir olarak dönebilecek Allah korusun. Peki bunda ne anlamalıyız? tam olarak dini bilmemek. Çünkü her dakika değişen bir din bilgisi olur mu? Bilmediğimiz için, o konulara vakıf olmadığımız için Google'ı veya YouTube'u bir efendim ilmi hal yeri olarak bir görüyoruz. Yazıyoruz arama motoruna şu nedir diye. Bunu kim anlattı? Yazım yanlışlığı var mı? Cık. Merakla devam ediyoruz. İşte bu merakla da Aynen hadiste anlatıldığı gibi mümin olarak sabahlıyoruz, Allah korusun kafir olarak akşamlayabilme tehlikemiz var. Ya da bazen tam tersini oluyor. Bid'atlerin, dalaletlerin, ümmeti ve İslam alemini istilası zamanında yaşıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize o kadar önemli ibretlik mevzular anlattı ki. Şimdi size programımızın son dakikalarına gelirken özellikle genç kardeşlerimin radyoya mıhlanmasını istiyorum. İşte 1400 yıl öncesinden bugüne tabi herkese ama özellikle gençlere diyelim tavsiyeler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki size mana aleminde veya rüyanızda gördünüz inşallah nasip olur. Yüzünü görmek sallallahu aleyhi ve sellem size anlatıyormuş gibi dinler misiniz? Rica ediyorum. 1- Benim gencimin gönlü mabede bağlı, kulağı ezandadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın genç kardeşlerim size nasıl bir müjde veriyor. Altın tasla havzı Kevser'de ümmetimi bekleyeceğim. Oraya gelenlere ikram edeceğim. Ahir zaman gençleri sizden bahsediyor. Yani namaz kılmanın azaldığı, kılmamanın sıradan olduğu bir zamanda yaşayan sizden bahsediyor. Allahu ekber deyip Secdeye giden sizden bahsediyor. Ahir zaman gençlerini görünce elindeki tası bırakıyor. Bunu görenler onlara vermeyecek misiniz ya Resulallah diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda alnını secdeye koyan gençlerle arama altın tası koymak istemiyorum. Onlara elimle ikram edeceğim. Tamam mı genç kardeşim? Seviyor musun? Peygamberini aleyhisselam. Yarini sevdiğinden fazla sev. Kocanı hanımını sevdiğinden fazla sev. Oğlunu kızını sevdiğinden fazla sev. Vallahi şaşırmazsın, yanılmazsın. Tamam mıyız? Böyle kötü bir zamanda secdesine devam eden... Ahir zaman gençleri, senin peygamberin aleyhisselam, aracı kullanmayacağım, onlara elimle ikram edeceğim diyor. Ne diyor şair? Uyusun yatağında alem, sen kalk, kemer besteyi ubudiyetten el çözme sakın, yatsın millet ne yapalım? ''Uyar, uyar, uyar ama olmadı. Bari sen kalk yatağından. Sakın Allah'ın huzurundan uzaklaşma.'' Ve iki, yine gençler, genç kardeşlerim, günahın ne olursa olsun geçmişine tevbe et. Rabbimiz Celle Celaluhu şu ahir zamanda yaşadığını biliyor. Hangi hataları işlediğini de senden daha iyi biliyor. Senin üzerine düşen görev. Günahının altında ezilen değil, günahını ezen genç ol. Günahını tevbesinin altında bırakan genç ol. Bırak zırlasın ardında şeytan. Terk ettiğin şeylere bir daha geri dönme sakın. Hizmet aşkı sahralardan engin olan genç. Günahına bakıp davandan, bu güzel davandan gizlenme sakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği genç ol. İkinci madde ne olursa olsun. Geçmişine bir tevbe et. Kalın bir duvar ör. Ve o duvara bir daha bakma. Niye bunu yaptım, niye bunu yaptım, yapmamalıydım. Bırak, o duvara ardını dön ve uzaklaş. Ve üçüncü madde, sakın ümitsiz olma genç. Kimseye taşıyamayacağı yükün verilmeyeceğini söylüyor, buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sen ümitsiz olma. Yaşadığın şu ahir zaman, Zor biliyorum. Ümmet adına hayal kurmaktan korkma. Güzel, vatansever, temizliği seven, milletini seven, bayrağını seven, dini uğrunda, insanlara bir şeyler anlatmayı seven, güler yüzlü nesiller yetiştirecek bir hanım ve koca olmayı, her zaman diri tut. Çocuk yaşta Kudüs'ün Fatih'i olmayı düşleyen, Selahattin Eyyubi'yi unutma. Boyuna bakmadan ufkunda zirveyi tutan genç. Bahtına aldanıp ne olur vazgeçme sakın. Çekirdekten ağaca yol veren Allah. Ümitsizlik rüzgarında dümeni bırakma sen sakın. Dördüncü madde. Senin bir davan var genç kardeşim. Sen başka bütün sevdaları terk ettim deyip Allah namına tüm aşkları bir tarafa itebilen bir gençsin. Bir gün evleneceksin, koca olacaksın, hanım olacaksın, anne veya baban nasipse. Ama senin kulluğun değişmeyecek. O yüzden... Kim kimi istiyorsa gitsin, sen kal. Kur'an'dan başka yar bilme sakın. İsminin ilasına ömrümü sattım diyen genç. Fitneyi göğüsle, insanlığı yalnız bırakma sakın. Sen sev, karını da sev tabii. Kocanı da sev, çocuğunu da sev. Bayrağını da sev. Ama evvela dinine aşık ol. Dava kadını ol, dava adamı ol, sonra kadın ol, sonra erkek ol. Çünkü seni bekleyenler var. Afrika'nın yüzü gülmeyen, Karakutan'ın evlatları senden bir şeyler bekliyor. Allahu Teala'nın vesilesi olmaya baksen. Bir kişiyi daha kurtarmaya çalış. Hayrı güzelliği anlatmaya çalış. Ve beşinci madde sen, mutlaka başarıya ulaşmak için yola çıkanlardan olma. İllaki ki başarı olmayabilir. On kişiye güzelliği anlattın. Gelin, siz de bu güzel yaşa girin dedin. Tamam mı? Olmadı. Ümitsizlik yok. Sen zaferden değil, vallahi seferden sorumlusun. İstanbul'u fethetmeye gelen nice insan oldu... ''İşte onlardan bir tanesinin huzurundayız. Selam olsun ona.'' Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu an. 80 yaşını aştı, binlerce kilometre kat etti buraya geldi. Ve hepsi at üstünde, deve üstünde de değildi. O sıcakta, o yaşıyla o kadar yol tepti. Çünkü ondan istenen bir şey vardı.'' İlla ki zafer değildir hedefimiz. Ben seferden sorumluyum dedi ve geldi. Yaşına bakmadı, yola bakmadı. Biz de ümitsiz bir halde olmayalım. Dünya bitmiş be İbrahim abi. Bu saatten sonra ben bunu yapsam ne olur, şunu yapsam ne olur deme sakın. Neredesin? Orayı yeşillendirmeye bak. İmanla. ...Instagram mı kullanıyorsun? İyi kullanmaya çalış. Seni her an Allah'ın gördüğünü unutmadan... ...paylaşımların hep güzellik ve hayır üzerine olsun. Ben Facebook kullanıyorum... ...kendimi kullanmadan edemiyorum, alamıyorum. Tamam. O zaman hayırla kullanmaya ne dersin? Ya İbrahim abi ben çok televizyon izliyorum... ...cep telefonuyla çok oynuyorum. Tamam hayır üzere izle... En azından belgeselleri izle. Subhanallah de. Ya Rabbi sen neler yaratmışsın de. İster misin? Zaferden değil, seferden sorumluyuz. Fazladan uyuyacak bir saatimiz bile yok, farkında değiliz. Vallahi her saatin de hesabı var. Genç kardeşim, omuzuna yüklenen öyle büyük bir sorumluluk var ki, Kusura bakma ama rahatımızı da bazı lezzetlerimizi de bir süreliğine terk etmek zorundayız. Sen ümmetin umudusun. Ey hanım kardeşim, genç kız, kardeşim benim. Sen kendini modaya, birilerinin seni görmesi istediği bir hale, kuklaya döndürmek zorunda değilsin. Ben onlar gibi düşünmezsem onlar gibi giyinmezsem, onların girdiği sitelere girmez, yazdığı şekillerde yazı karakterleri kullanmazsam yalnız kalırım diye düşünme. Çünkü herkesin birbirini yalnız bıraktığı bir zamana doğru ilerliyoruz. Kabir, kabirde kimse kimseye fayda veremeyecek. Arkasından koştuğumuz, örnek aldığımız insanlar da bizi yarı yolda bırakacak. Unutmuyoruz tamam. Zaferden değil seferden sorumluyuz. Bizim görevimiz sefer. Zaferi murad ederse ne âlâ. Ama olmuyorsa da bir kaybımız yok. Anlaştık mı? Biz ümitsizliğe umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Yusuf suresinde 87. ayetinde çok önemli bir ihtarı var konumuzla alakalı. Allah'tan umudunu kesen kafirdir. Neuzbillah. Tamam mı? Şu kadar kişiyi öldürdüm, şöyle hatalar yaptım. Sizin bilmediğiniz ben neler neler işledim. Ama Allahu u Teala'nın affından büyük değil ki senin işlediğin. Yeter ki buna geri dönmemeye çalış. Ya ben ne yaptım de. Ve bu samimiyetini Allahu Teala biliyor. Samimi ol yeter. Ve son madde. Güzel kardeşim. Herkes arkadaşının dini kadar. Bu hadisi şeriftir. Tirmizi'de geçer, Ebu Davud'da geçer. Herkes arkadaşının dini kadardır. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Bir insan... Telefonunda en son görüştüğü 100 kişinin ortalamasıdır aslında. Instagram'da takip ettiğiniz kimse, Twitter'da takip ettiğiniz kimse, YouTube'da izlediğiniz videolar kime ait ve ne içerikli ise siz osunuz. Tekrar ediyorum. Telefon listenize bakın en son arama. Ben bakayım bu arada harbiden ben kimlerle görüşmüşüm. En son kayıtlara bakıyorum. Mesela şöyle aşağı doğru indim kimlerle muhatap oluyorum. Ben bunlar sosyal medyada gezdiğim tozduğum yerler internette surf denilen o açtığım internet siteleri ve arkadaşlarım samimi gördüğüm arkadaşlarım nasılsa yüzdeye vuracak olursak yüzde bilmem kaç ahiret yüzde bilmem kaç efendim, dünya. Yani cehenneme mi yakın bir gidişattayım Allah korusun? Yoksa iyilik, güzellik, cennete doğru bir gidişat mı var Allah'ın izniyle? Bunun ortalamasıyım. Kişi, arkadaşının dini üzeredir. Kiminle oturup kalktığıma, kiminle yazıştığıma, kimi takip ettiğime, kimi eklediğime, kimi like'ladığıma, kimi beğendiğime, kimi örnek aldığıma dikkat edeceğim. Genç kardeşim. Benim Rabbimle Celle Celaluhu arasında sorun olan biriyle kanka olmayacağım. Benim dinimle alıp veremediği bir şey olan bir insan benim derttaşım olmayacak. Benim kocam, benim hanımım, benim ticaret yaptığım esnaflık işte ortağım bu kafada bir kişi olmayacak. Olmamasına çalışacağım. Efendim İbrahim abi. Sen öyle diyorsun ama ben özellikle o insanları seçiyorum. Neden? Dini tebliğ edeceğim. Buna emin misin? Ya tebliğ edeyim derken sen de arkadaşına uyup da namazını terk edersen? Ya eskiden kazandığın birçok güzelliği hüsranla sonuçlananlardan olursan? Günümüzde maalesef namazı terk edenler var. Örtülüyken kafası karışmış. Efendim ne gerek var ki ya öyle örtünceğime hiç örtünmeyeyim diyenler de var. Zamanında küçük küçük olaylardan dolayı seni kınayan insanlar. Efendim şimdi haşa sünme haşa ben Allah'a inanmıyorum diyebiliyor. Demek ki neymiş garantimiz yokmuş. O yüzden genç kardeşim arkadaşlarımıza da dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Peki, her birinize çok teşekkür ediyorum. Konu oldukça ağırdı ama konuşulması gerekiyordu. Konuşulması her ne kadar kolay gibi olsa da hayata tatbik etmesi bir o kadar zor olabilir. Ama ahir zamandayız. Kendinizi bazen mutsuz, bazen yorgun, üzerinizde tonlarca yük varmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Sakın ben niye böyleyim diye kendinize sormayın. Sizi gören var. Sizi bilen var. Sizin ne düşündüğünüzü bile bilen var. Ve sizin bu dünyada bir göreviniz var. Sizin üzerinizde sorumluluk var. Ama unutmayın, bunun sonunda inşallah cennet var. Hepiniz en emin olana emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.